Hüve Bismihi Bismihissubhane ve şey şeyin illa yüsbihu bihamdihi Aziz ve Sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, la ilahe illahu ve kul huvallahdaki huve lafsında yalnız maddi ciyetinde bir seyahat hayaliye i de hava sayfasının mütalası ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhûletli bulunmasını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 Ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bilfiil o vaziyet kısmen görünüyor ve hava'nın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehl-i küfrün ve tabii ilyun ve maddi ilyunların mesleklerinde değil bir muhal. Belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer saniy zülcelale verilse, hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hatsiz külli vazifelerini halikanın izniyle ve kuvvetiyle ve halika intisap ve istinat ile ve saniinin cilbi kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvucu suhuletinde yapılır. Yani kalemi kudretin hatsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi Kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahü ve kulhu vallah'daki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfesini mütala ederken bu mücmel hakikati tam vazih ve mufassal aynel yakîn müşahede ettim. Ve huvenin lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan, bir lem'ay vahidiyet bulunduğu gibi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 Öyleyse bu saifî havanın hakka yakın, aynel yakîn, ilmel yakîn derecesinde bedahetle, Zat-ı Zülcelal'in hatsiz, gayri mütenahî ilmi ve hikmetle çalıştırdığı Kalem-i Kudret ve kaderin mütebeddil sayfası ve bir levh-i mahfuzun âlemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir.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 bütün nebatat ve hayvanata, teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumlu bulunan levazımatı, kemal-i intizam ile yetiştiriyor, emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'î bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık, hedefsiz esbab ve aciz camit, cahil maddeler, bu sayfî havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynal yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisanı haliyle la ilahe illahuhu ve kulhu allahu ehad dediklerini bildim ve bu huve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir huve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam. Kardeşiniz Sayit Nursi. 29. mektubun 5. risale olan 5. kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Allahu nuru semavati vel ardı ila ahir. Ayeti-i Pürenvar'ının çok envarı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir halet-i ruhaniyede hissettim, hayal meyal gördüm. Şöyle ki Veysel Karani'nin İlahi ente rabbi ve enel el ve ente el ve ene el ve ente er ve ene el merzuk ila akhir münacatı meşhuresi evinden, bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakayı kalbiye hayaliyi gördüm şöyle ki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 Güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyr-i kalbi ve seyahati hayaliye çok devam etti. Ez cümle, rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit, hatsiz ihtiyacat, şiddetli açlıklarıyla beraber zaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda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 Âlemin hadsiz fezasında seyahat eden çare nev'i insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden Halık Arz ve Semâvat'ın Kadir, Alîm, Rab, Allah ve Rabbü's semâvâti vel arz ve musahhirü'ş şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu etti. O âlemi öyle nurlandırdılar ki o hâlette bana küreyi arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyf ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl hasıl bin bir ismi ilahînin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir âlemi ve o âlem içindeki âlemleri tenvir eder bir güneş hükmünde ve sırr-ı ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi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 Esma-i Hüsna'sı Velakad zeyyenne sema'ed dunya bi masabih ve sahraş-şems kamer burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar o envar azimeden birer lem'a alıp o yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alemi semavat nurlandı. O boş hali tevehhüm edilen semavattahi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 hem umum onların namına dedim. allah nuru s-semâvâti vel-arði metel-u nurihî kemişkâtin fîhâ El-misbâhü fi zücâca. El-zücâcatü ke-ennehâ kevkabun dürriyün yuqadu min şecaretin mübâraketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ gharbiye. Yekâd-u zeytuhâ yudî'u velevlem temseshû nâr. Nûrun alâ nur. Yehdillâhü linûrihî men yeşâ. Ayetini okudum. Döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nuril iman vel kur'an dedim. Said Nursi